şeytanın meleklere tapanlar için kurduğu tuzağa bakacak olursak Cumanız hayırlı olsun herhalde bu canlı şeytan bazı kimseler içinde meleklere tapınmaları hakkında tuzaklar kurmuş onları kurduğu bu tuzağa düşünmüştür. onlar da meleklere daha doğrusu şeytanlara tapınmaya başlamışlardır. Evet, Allah'tan başkasına tapınan kimselerin tapındığı şeyler ne olursa olsun, aslında onlar Allah'a değil, şeytanlara tapıyor demektir kardeşlerim. Şeytanın tek ve yerileceği yerde tapınılır olması gerçekten ne kötü bir şey değil mi? Allah Azze ve Celle'nin bildirdiği gibi o gün onların hepsini toplar ve meleklere bunlar size mi tapıyorlardı buyurur. Melekler de derler ki Rabbimiz seni tenzih ederiz. Bizim velimiz ancak sensin. Hayır bunlar cinlere tapıyorlardı. Çoğu onlara inanmışlardı der. Sebe 40'ta. Yine kardeşlerim Yüce Rabbimiz Rabb'ın onları ve Allah'tan başka taptıklarını topladığı gün der ki bu kullarımı siz mi saptırdınız yoksa kendileri mi yolu sapıttı derler ki senin şanın yücedir senden başka dostlar edinmek bize yaraşmaz fakat sen onları ve babalarını nimetler verip yaşattın onlar da seni anmayı unuttular ve helakı hak eden bir kavim oldular işte ilah dediklerimiz de sizi yalanladı. Artık ne azabı geri çevirmeye gücünüz yeter ne de kendinize bir yardım bulabilirsiniz. Sizden kim zulmederse ona büyük bir azap tattırırız diyor Furkan 17'de. Evet kardeşlerim bu ayetle ilgili kısa da olsa bir açıklama yapalım. Ayetin bu kullarımı siz mi saptırdınız yoksa onlar kendileri mi yolu sapıttılar cümlesi Yüce Allah'ın bu hitabı kendilerine tapılan İsa, Uzehir ve meleklere olacaktır bunun tapanlar ve tapılanların hepsine şamildir Niteki Yüce Allah'ın Rabb'ın onları ve Allah'tan başka taplıklarını ayeti umunu olup onların hepsine şamildir kardeşlerim. Bilindiği gibi bu ayette geçen nettehize kelimesi hem bu şekilde malum sigasıyla okunuşu hem de nuttehaze şeklinde meçhul olarak okunuşu vardır. Fakat bu iki okunuş şeklinden de evvelkisi hem daha meşhur ve daha güzel bir okunuştur ki hem de cumhurun tercih ettiği okunuştur. Ve kıraatı sebadır. Fakat hangi okunuş esası alınırsa alınsın bu ayette geçen cevap meleklere ve melekler gibi kendilerinin bu hususta hiçbir kusur ile ilgisi bulunmayan evliya Allah'a ait olacağıdır. Fakat kendilerine tapılan putların da bu cevaza dahil olacakları hususu pek zahir görünmemektedir. Evet kardeşlerim Ayetin son cümlesinde Yüce Allah O gün müşriklerin tamamen Yardımsız kalacaklarını O günkü acı halleri Haber veriliyor İbn-i diyor ki Kıyamet günü bir nida edici Şimdi niçin birbirinizden Yardımlaşmıyorsunuz der Bugün Allah'tan Başka tapılan Kendilerine tapanlara yardım Edemezler Tapan dahi taptığına bir yardımda bulunamaz. Müminlerden şöyle ayrılıp seçilmeleri hakkında müşriklere ve müjdümlere nida olunduğu zaman onların hali gerçekten ne kötüdür. Allah'ım bizi tevhidinde sabit kıl. Evet. Rabbimizinde dediği gibi: Ey müjdümler, bugün şöyle ayrılıp seçilin bakayım. Ey Adem oğulları, ben size asla şeytana tapmayın. O sizin apaçık düşmanınızdır diye ant vermedin mi? Ancak bana tapın, doğru yol budur demedin mi? O sizden birçok nesilleri saptırdı. Aklınızı kullanıp da bir düşünmüyor musunuz diyor Yasin 59'dan. Evet.